Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu, akılca zayıf, veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağırdıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. borç Küçük olsun, büyük olsun vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun katipte de, şahitte de zarar görmesin. Eğer bunu yaparda zarar verirseniz şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Toplum hayatının mal ve para borçlanması olmadan yürümediği tecrübeyle sabittir. İnsanlar bu ihtiyacı istismar ederek faizciliğe yönelmişler, bir müddet sonra ödemek üzere mal veya para talep edenlerden bunu fazlasıyla faiz ödemelerini istemişler, bu da birçok olumsuz sonuç doğurmuştur. Bu yüzden faizi haram kılan Kur'an, gerek ödünç almak ve gerekse diğer meşru akitleri yapmak suretiyle borçlanmayı helal kılmış, bu hükmü de faiz yasağı faizsiz borçlanmayı da kapsar zannedilmesin diye hemen faiz yasağının arkasından beyan etmiştir. Borç ilişkisinde en önemli mesele onun zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesidir. Bunun sağlanabilmesi için de hem unutmayı hem de inkârı önleyecek tedbirlere ihtiyaç vardır. Yazma, şahit tutma, teminat alma, insanlarda emanet ve sorumluluk duygusunu geliştirme bu tedbirlerin en önemlileridir. Kur'an-ı Kerim'in bir sayfa tutan bu en uzun ayetiyle onu takip eden ayet bu tedbirleri açıklamaktadır. i̇bn Abbas, bu ayetin selem, peşin parayla sonradan, mesela hasat mevsiminde teslim edilecek mal satma işlemiyle ilgili olarak geldiğini söylemiştir. Ancak ayetin geliş sebebinin özel olması, hükmünün genel olmasına engel teşkil etmediğini göz önüne alan tefsirciler, haklı olarak bu ayetin bütün vadeli borç ilişkilerini kapsadığını ifade etmişlerdir. Yazın emrinin bağlayıcı bir emir, amir hüküm olup olmadığı tartışılmıştır. Dört mesebin imamlarının içinde bulunduğu çoğunluğa göre, burada borcu güvence altına almak için öngörülen tedbirleri ihtiva eden emirler tavsiye niteliğindedir. Yapılırsa daha iyi olur, mendup kabilinden bir hüküm getirmektedir. İbn-i bu görüşü savunmuştur. Taberi, Davudez Zahiri, Ata gibi fıkıhçı ve tefsircilere göre bu emir bağlayıcı hüküm getirmektedir. Yazmak farzdır, terk eden günahkar olur. Yazın emrinden sonra gelen bir katip yazsın. Emri, taraflar okuma yazma biliyorlarsa kendileri yazsınlar ve her biri yazdığını karşı tarafa versin, ayrıca hukuki işlem için tanık bulundursunlar. Eğer taraflar okuma yazma bilmiyorlarsa aralarındaki borcu yazmayı bilen birisi doğru dürüst yazsın şeklinde anlaşılmış ve yorumlanmıştır. Yazma emri aynı zamanda İslam hukukunda yazının delil olduğuna, yazılı vesikanın ispat vasıtası olarak kullanılacağına dayanak kılınmıştır. Kendine başvurulan yazıcının borç vesikasını yazmaya mecbur olup olmadığı konusunda da farklı görüşler vardır. Yazması mutlak olarak farzdır diyenler yanında, farz-ı kifayedir, vakti müsaitse farzdır diyenler de vardır. Hanefi fıkıhçısı, cesasa göre yazmanın aslı bile farz olmadığına göre, katibin yazmasının farz olması düşünülemez. Ancak, Hakkın zayi olmaması için kendilerine yazmayı öğretmesi veya kendi yerine bir yazıcıyı göstermesi gereklidir. Yazma karşılığında ücret almanın caiz olması da yazmanın hükmüne bağlıdır. Din yönünden farz olan amellerden ücret almak caiz değildir. Farz olmayanlardan ücret alınabilir. Ayetlerin lafız ve ruhuna bakılırsa, yazma imkanı bulunan kimselerin özellikle başkası bulunmadığında ve hakkın zayi olması ihtimali de söz konusu olduğunda yazmaktan geri durmalarının caiz olmadığını söylemek isabetli olsa gerektir. Yazma ve tanık tutma, Birbirinin yerine geçmek üzere öngörülmemiş, amacı gerçekleştirmeye daha uygun ve yardımcı olacağından ikisi birden istenmiştir. Erkeklerinizden kaydı iki şart getirmektedir. Şahitler çocuk olmayacak, ergenlik çağına gelmiş kimselerden olacaktır. Gayrimüslimlerden değil, ayetin muhatabı olan Müslümanların erkeklerinden olacaktır. Daha çok bu ayetten hareket eden fıkıhçılar, gayrimüslimlerin yolculuk halindeyken ölmek üzere olan müminin vasiyetine şahit olmaları dışında, Müslümanlar arasındaki hukuki ilişkilerde şahit olamayacakları, şahitliklerinin geçersiz olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bu hükmün akıl ve vakadan delili de, gayrimüslimlerin genel olarak Müslümanların hakları konusunda, Titizlik göstermeyecekleri, onların dürüst olanını olmayanından ayırma konusunda Müslümanların yeterli bilgiye sahip olamayacakları hususlarıdır. Bir sonraki programda Bakara suresinin 282. ayetinin tefsirini aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.